ee, i̇nşallah Teala cennet üzerine olacaktır. Dün cehennemin sıfatlarını, cehennemin halini, oradaki azap görecek olan, azap gören insanların durumlarını öğrendik. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Bugün de inşallah Allah Teala'nın mümin kullarına ikram edeceği o muazzam olan, uzun uzun ayetlerde vasfetti hadislerde aleyhisselatü vesselamın o cenneti kısa bir şekilde inşallah tanımaya çalışacağız tabi bunu görmedikçe hakkal yakin içine girmedikçe tatmadıkça tabi biz onu tam tasavvur edemeyiz biz sadece işte hayal ederiz kafamızda böyle canlandırırız ama gerçeğini inşallah ee, yaşadıktan sonra, girdikten sonra inşallah gerçeğiyle o zaman daha iyi tanışmış olacağız. Aleyhisselatü bu konuda اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَةً اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ الْجَنَّةِ buyuruyor. Hiç şüphesiz ki Allahu Teala'nın takdim ettiği mal pahalıdır. Allahu Teala'nın malı pahalıdır. Hiç şüphesiz ki Allah'ın da malı cennet yani sıfatlarını okuduğumuz zaman, öğrendiğimiz zaman anlıyoruz. Yani neden bu kadar pahalıdır? Bir ayet kelimesinde inna <gülüyor> Allah hasterâ minel müminîne enfusahum ve emvâlehum bi enne lehum el cenne. Teala müminlerden canları ve malları karşılığında cenneti onlara vaat etmiştir. Yani canlarını ve mallarını Allah'a satacak olurlarsa onun karşılığında da Allah Teala onlara cenneti ikram edecektir. İnşallah sessiz bir şekilde suyu dağıtalım. Peki bu cennetin sıfatları nedir? Aleyhissalâtı sallam buyuruyor, "Rihul cenneti yucedu min mesirati 1000 yıl. Vallahi la yciduha aqun ve la qati'u rahim." Taberani rivayet-i buhâ hadis-te Aleyhisselam diyor, "Cennetin kokusu bin senelik mesafeden duyulur." diyor. Hissedilir. Yani o güzel kokusu düşünün bin sene, bin senelik bir mesafeden hissediliyor. O kadar mükemmel, o kadar müthiş bir kokusu vardır. Ama bu kokuyu anne babasına asi olan, işte rahim akrabalığını gözetmeyen, kesen kişiler doyamayacaklar diyor. Anlamayacaklar. Cennetliklerin yüzleri. Evvelu zümre zümreye girip cennete girerler ümmetimden Ay'ın hilal olduğu gece. İlk zümre diyor cennete girecek olan ilk zümre o müminlerin yüzleri 14'lük ay gibi parlaktır diyor. 14'lük ay nasıl parlaksa onların da yüzleri böyle parlaktır. Sümme'n-lezîne yunûnuhum alâ şeddi necm fî's-semâi îdâtan semahum ba'de zâlike gelenler en parlak yıldızlar gibi ve menzile menzile aşağı doğru inerler. Demek ki oraya girecek olan müminlerin yüzleri de parlak ve nurlu olacaktır. Ameline göre, derecesine göre de parlaklığı değişecektir. Oradaki bulunan nehirler Alesadı sanam diyor fil cenneti bahrun lilma'i ve bahrun lillaban ve bahrun lil'asl ve Cennette diyor su için deniz vardır. Süt için deniz vardır, bal için deniz vardır, bir de içki için. Tabi dünya içkilerine benzemez, sarhoş eden, işte baş ağrıtan böyle pis içkiler değil. Çok saf, çok mükemmel içecekler vardır. Bunlar deniz şeklindedir. ثُمَّ تُشَقَّقُ الْاَنْهَارُ مِنْ هَا فَعَدٍ Ve bu denizlerden nehirler artık akmaya başlar. Ve o cennetliklerin olduğu yerlerden nehir şeklinde akar bu içecekleri, o mükemmel olan. Meşrubatları böyle nehirden, bol bol istedikleri gibi ne yaparlar? içenler. Oradaki bulunan ağaçlara gelince diyor ki aleyhisselatü selam اِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرٌ يَسِيرٌ رَاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِئَةُ وَعَامٍ لَا Cennette öyle ağaçlar vardır ki, atlı bir insan 100 sene boyunca mesafe yürür de onun gölgesini bitiremez. 100 sene boyunca mesafe yürür ve onun gölgesi bitmez. Bu kadar muhteşem, bu kadar büyük, bu kadar muazzam ağaçlar vardır cennette. Evet, yiyecekleri ve içeceklerine gelince يَاكُلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ وَيَشْرَبُونَ Cennetlikler diyor yerler, içerler. Tabi istedikleri gibi, istedikleri şey hemen hazır olur onlara. وَلَا يَمْتَخِتُونَ وَلَا يَتَغَوَّتُونَ وَلَا Bunlardan diyor sümük akmaz. İşte tuvalete çıkmazlar, böyletmezler. Büyük abdestlerini yapmazlar. Böyle, bu gibi dünyayı olan şeyler cennette kesinlikle yoktur. Zanike cüşe un misk, onlardan diyor misk kokusu gibi çıkar. Çok mükemmel bir şekilde vücudlarından misk, böyle en mükemmel misk şeklinde vücudlarından çıkar. Yulhamun al tasbiha ve takbirah kema Nasıl böyle nefes alıp veriyorlarsa, vücut alışmışsa, aynen bu şekilde tesbihat ve tekbir getirme de onların böyle yapısında artık vardır. Sürekli Allah'ı tesbih ederler, Allah'ı tahmid ederler, Allah'ı anırlar. Çünkü bununla huzur bulurlar. Müminin sıfatı nedir? Allah'ı andıkça huzur bulmasıdır, kalbinin cilalanması ve bundan lezzet almasıdır. والذي نفس محمد بيده ان احدهم لا يعطى قوه 100 رجل في الاكل والشرب والجماع ومحمد صلى الله عليه وسلم نفسني elinde tutan Allah'a qasam olsun diyor Aleyhisselam her bir insana diyor yüz erkeğin kuvveti verilir gerek yemede gerek içmede gerek cinsel ilişkide yüz erkek kuvveti verilir tasavvura eden artık her bir mümine verilen nimet Evet, oradaki hurilere gelince, tabi bu en güzel konusu olacak. فَيَنْظُرُوا فَاِذَا حَوْرَعُوا مِنَ الْحُورِ الْعِينَ Aleyhisselatü vesselam <الْسلام> diyor mümin kişi cennetteyken diyor, bir bakar bir huri görür diyor. جَالِسَتُنْ عَلَى سَر۪يرِ مُلْكِهَا Mülkünün üzerinde, bir tahtın üzerinde oturmuştur. عَلَيْهَا سَبْعُونَ حُلَّ فَيَرَمُخَّ سَاقِهَا Üzerinde yetmiş çeşit elbise vardır. 70 kat elbise vardır artık tabi Allah-u onun güzelliği onun şeffaflığı ve o kadar muhteşem ki diyor onun ayağındaki bacağındaki diyor iliye kadar görebiliyor kadın o kadar şeffaf o kadar temiz mükemmel feyekulu men enti ona sonra sen kimsin yani benim mülkümde sen kimsin fe tekulu ana minel hurul iyn minellati hubbine leke biz işte hurilerdeniz, sana aitiz ve senin için saklanmıştık, senin için muhafaza edilmiştik. Bundan önce yani senden başka hiç kimse bizi görmemiş, kimse dokunmamış, sırf sana tahsis edilmişiz. ''Feyanzuru ileyhe arba'ine seneten la yasrifu basarahu anha'' ''Ve o huriye kırk sene boyunca bakar, yüzünü alıp koyamaz, gözünü al alamaz ondan.'' 40 sene boyunca onun güzelliğini seyreder.'' tasavvur edin ve gözünü çeviremez. ثُمَّ يَرْفَعُ بَصَرَهُ اِلَى الْغُرْفَةِ فَإِذَا اُخْرَى أَجْمَلُ مِنْهَا Sonra odasına böyle bakarken bir bakar orada başka ikinci bir huri var ve birinci huriden daha da güzel. فَتَقُولُ مَا آنَ لَكَ اَنْ يَكُونَ لَنَا مِنْكَ نَصِيبٌ Ya bizim de nasibimiz gelmedi mi? Sıra bize gelmedi mi? Bizi de ziyaret etmeyecek misin? Gelmeyecek misin? فَيَا فَيَرْتَقِ اِلَيْهَا اَرْبَع۪ينَ sene la يَسْرِفُ بَصَرَهُ anha. Sonra onun yanına gider ve ona da diyor kırk sene boyunca bakar ve gözünü çevirmez. Daha güzel ve hadiste beyan ediyor her bir huri gördükçe bir önceki daha böyle ona göre daha az güzeldir. Böyle artık allah Teala onun ameline göre ikram etmiştir. Yani tabi adedi herkesin ameline göre Örneğin mesela şehit olana 72 tane huri verilir. Artık her bir kişinin ameline göre ona göre hurriler verilir. Aynı zamanda dünya kadınlarından da verilir. Her bir kişiye en azından 2 tane verilir ve tabii dünya kadını hurilerden daha da güzel olacaktır. Yine Aleyhisselam diyor: "Ve ittala'at imra'atun min nisa'i ehli'l-cenneti ila'l-ardı lemale'at ma baynaha riha." Eğer cennetlik bir kadın diyor. Dünya kadınlarından cennete girmiş olan. O kadın diyor dünyaya bakacak olsa dünya onun o güzel kokusuyla dolar diyor. Ve atat ma ve dünyayı diyor aydınlığa vardı diyor. Aydınlık olurdu onun nuru, onun güzelliği. Ve ve nasifha ala ra'sihi hayr min ed-dunya ma fiha başındaki diyor örtüsü, dünyadan ve içindekilerinden daha hayırlı, daha mükemmeldir, daha güzeldir. Ve allah Teala bir ayetinde de كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ mercan. O ahiretteki kadınlar, cennette kadınları tıpkı yakutlar ve mercan gibidir. İnciler gibidir, mercan gibidir. Evet, orada da çarşı olacaktır cennette. Tabii buradaki gibi şeytanlarla dolu olan, bağırışma, yalan her türlü işlerin olduğu değil sırf gezmek, eğlenmek için çarşı vardır. Tabi orada parayla bir şey satın alma yok, istediğini alabiliyorsun. İnne fil الْجَنَّةِ لَسُوقًا يَتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ Her cuma gittikleri bir çarşı vardır. فَتَهُبُّ رِيحُ الشِّمَالِ فَتَحْثُ فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَّابِهِمْ فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا Oraya gittikleri zaman Kuzeyden diyor bir rüzgar eser, güzel bir meltem eser, yüzlerine, elbiselerine isabet edince güzellikleri artar diyor. فَيَرْجِعُونَ اَلْئِلَى اَهْلِهِمْ وَقَدْ اِزْدَادُ حُسْنًا وَجَمَالًا Hanımlarına, çocuklarına döndükleri zaman ehillerine bakarlar ki güzellikleri artmış. Ve onlar derler ki, فَتَقُولُ لَهُمْ اَهْلُهُمْ وَاللّٰهِ لَقَدْ اِزْدَدْتُمْ بَعْدَنَ حُسْنًا وَجَمَالًا ve يقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا hanımlarına döndükleri zanım, hanımları hanımlar diyecek vallahi siz yani senin güzelliğin artmış. Ne oldu da sana senin güzelliğin artmış? O da diyecek ki vallahi sizin de güzelliğiniz artmış. Ne oldu da bu anda artık da eden her cuma her cuma her cuma cennetliklerin güzellikleri ne oluyor? Sürekli artıyor. Evet cennetliklere Allahu Teala'nın hazırladığı şeyler nelerdir? Tabi sürprizlerle dolu. Gizli tutuluyor bazı şeyler. Allah Teala Kutsî hadiste "Adattu li'ibadi's salihin ma la aynu ra'a ve la udhun sami'at ve la khatra ala Ben mümin olan kullarıma gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insanın aklına gelmeyen türlü türlü şeyleri hazırladım buyuruyor. وَاِقْرَعُوا اِنْشِيتُمْ فَلَا تَعْلَمُوا نَفْسٌ ma اُخْفِيَ لَهُمْ min قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً bima كَانُوا يَعْمَلُونَ İsterseniz şu ayeti okuyun. Her bir nefis yaptığı amel sebebiyle onlar için saklanan o göz bebeklerini bilmez. Göz olarak o muhteşem, o mükemmel saklanan şeyleri bilemez diyor. Bu neyin karşılığında? Amelleri karşılığında. Dünyada çektikleri sıkıntılar, Yaptıkları ibadetler, çektikleri çileler, Allah için çektikleri çileler sebebiyle, o amelleri sebebiyle Allah-u Teala bu ikramı verecektir. وَمَوْضِعُ صَوْتِ صَوْتِ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا Ve sizden birinizin kamçısını koyduğu yer, mekan, dünyadan ve içindekilerinden daha hayırlıdır diyor. Düşünün bir metrelik bir alan kamçısını koyduğu, ufacık bir alan diyor, dünyadan ve dünyanın içindekilerinden daha hayırlıdır. Bugün dünyanın en güzel yerinde gidip arazi almak isteseniz, alamazsınız yani. Buradaki bütün herkes parasını koysa gidip alamaz yani. O denizin yanında böyle güzel bir villa alamaz. Bu çok basit bir şey, İstanbul'un en ufak bir yerinde. Düşünün yani bütün bu dünyadan ve içindekilerden daha hayırlı oluyor. Oradaki bir metre şey, cennetteki. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِي ve الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ وَاقْرَوْا اِنْشِيتُمْ Ve isterseniz okuyun diyor kim işte ateşten uzaklaştırılır ve cennete girdirilirse o kişi gerçekten kurtuluşa ermiştir diyor. Evet, tabii çok çok anlatılıyor sıfatları cennetteki nimetler cennetteki hiçbir sıkıntının olmaması yaşlanmaması, yorulmaması dert kederin olmaması işte dünyevi bütün sıkıntıların orada yok olması anlattıkça anlatılıyor ayet ve hadislerde. Ve sonunda daha büyük mükafat vardır bütün bu cennetin de üzerinde büyük bir mükafat vardır. Hadiste aleyhisselatü Vesselam diyor اِذَا دَخَلَ اَحْلُ cennetil الْجَنَّةِ Cennetlikler diyor cennete girdikten sonra يَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ تُرِيدُونَ شَيْئًا azidukum Ey cennet ehli, Allahuteala seslenir Ey cennet ehli daha da arttırmamı ister misiniz? Daha bir şeyler ister misiniz? يَقُولُونَ اَلَمْ تُبَيِّدْ وُجُهَنَا Ya Rabbi sen bizim yüzlerimizi ak etmedin mi? Bir kısım insanların yüzleri kapkara olurken sen bizim yüzlerimizi ak etmedin mi? اَلَمْ تُطْحِنَّ الْجَنَّةِ Bu muazzam, o mükemmel olan cennete bizi koymadın mı? وَتُنْجِينَ مِنَ النَّارِ O muhteşem olan, o şiddetli olan cehennemden sakındırmadın mı? Yani daha ne isteyebiliriz ki bu kadar büyük ikramdan sonra, daha ne isteyebiliriz? قَالَ فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ فَمَا اُعْتُوا شَيْءًا اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنَ النَّذَرِ اِلَى Rabbihim. <gülüyor> Allah-u Teala hijabını örtüsünü açacaktır. Kendini cennetliklere gösterecektir. Ve o ana kadar böyle büyük bir mükafat almamışlardı. Böyle büyük bir mükemmel nimete ulaşmamışlardı. Yani Allah-u Teala kendisini müminlere gösterdiği zaman, en büyük nimet o olacaktır. Cennet artık unutuluyor. O muhteşem nimetleri unutuluyor. O kadar mükemmeldir. Allah-u Teala'yı görmek, ona nazar etmek. ثُمَّ تَلَى هَذِهِ الْآيَا لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادًا Sonra bu ayeti okudu Aleyhisselatü Vesselam. İman edenlere güzellikler vardır. Ve bir de ziyadesi vardır. İman edenlere güzellikler vardır. Allah-u güzellikler verir bu muazzam, mükemmel olan nimetlerini ikram eder. Ebediyen düşünün ölüm yok orada. Yüzlerce sene, binlerce, milyonlarca, milyonlarca sene ölüm yok. Cennette ebedi olarak kalırlar. O büyük ikramdan nasiplerini alırlar. Bir de bunlara ziyade olarak Allah-u Teala daha da ikramda bulunur. Kendisini gösterir. Her bir kişinin ameline göre aleyhissalatü vesselam diyor sizler ayı 14'lüğünde seyrettiğiniz zaman nasıl sıkıntı çekmiyorsanız Rabbinizi de aynen böyle göreceksiniz diyor. Onu seyredeceksiniz diyor. Onun cemalini böyle göreceksiniz. Ve tabii cennetlikler orada mest oluyorlar. Artık cennet nimetleri siliniyor unutuluyor yani Allahu Teala'yı gördükleri zaman. Tabii kademeli, dereceli, vakitli olarak herkesin ameline göre de Allahu Teala kendini o cennetliklere arz eder, gösterir ve onlarla konuşur. Bu da en büyük nimettir cennette. En büyük nimettir. Tabi bütün bu muhteşem olan cennetin karşılığını aslında biz amellerimizle mi karşılıyoruz? Yani amellerimizle mi kazanıyoruz? Kesinlikle öyle değildir. Bu tamamıyla Allah'a rahmetidir. Bugün biz dünyada yani düşünün ki bir ev almak istesek senelerce çalışıyoruz da yani bir beton yapı bize bir ev veriliyor. Senelerce çalışmanın ürünü. Gece gündüz çalışacağız da para biriktireceğiz. Düşünün bu muhteşem olan cennetler ve aleyhisselatü vesselam diyor en son cehennemden çıkıp en son cennete girecek olan kişiye bu dünyanın on misli verilir diyor bu dünyanın on misli düşünün en son cehennemden çıkıp en son cennete girecek olan kişiye verilir bir de cehenneme girmeden direkt cennete giren derecesi yüksek olan peygamber aleyhisselatü vesselama komşu olan hesapsız cennete girecek olan o müminlerin artık yafatlarının siz tasavvur edin siz düşünün ne kadar büyük yani mülkler verilecektir bütün bunlar amel karşılığında mı kesinlikle aleyhisselatü vesselamın dediği gibi hiç kimse ameliyle cennete giremeyecektir sen de mi ya Resulullah evet ben de ancak Allah bize bana rahmet ederse dolayısıyla bu Allah'ın rahmetidir Allah'ın ikramıdır yeter ki biz o teslimiyeti gösterelim Allah'a kul olalım tağutları reddedelim. Hayatımız tabii sıkıntı içerisinde olacaktır. Sabredeceğiz, katlanacağız, mücadele vereceğiz. Allah'ın huzurunda böyle uzun uzun kıyamda duracağız ki allah Teala da bize rahmet etsin ve bu muhteşem olan nimetleriyle bizi nimetlendirsin. Velhamdülillahi rabbil anemin subhanekallahumma bihamdik eşhedü en la illa ent estağfirüke ve etubu ney